Bir kitap niçin yazılır? Elbette okunması için. Peki bir resim niçin yapılır? Elbette temaşa edilmesi için. Ya da bir sergi niçin açılır? Elbette seyirciler için. O halde diyebiliriz ki, okunmayacak bir kitabı yazmak, temaşa edilmeyecek bir resmi yapmak, ve seyircisi olmayacak bir sergiyi açmak, abestir ve hikmetsizliktir. Peki şimdi sorsak, son derece hikmet sahibi bir zatı görseniz ki, bir kitap yazmış. Acaba o kitabın okunacak olmasından şüphe eder misiniz? Elbette ki hayır. Çünkü, o zatın hikmeti okunmayacak bir kitabın yazılmasına müsaade etmemektedir. Madem kitabı yazmıştır, o halde elbette onu okutacaktır. Ya da son derece hikmet sahibi bir zatı görseniz ki, mükemmel bir resim yapmış. Acaba bu resmin, başkaları tarafından temaşa edilecek olmasından hiç şüphe eder misiniz? Elbette hayır. Çünkü bu zatın son derece hikmet sahibi olması, temaşa edilmeyecek bir resmi yapmasına müsaade etmemektedir. Madem yapmıştır, elbette temaşa ettirecektir. Ya da Son derece hikmet sahibi olan bir zat, bir sergi açsa, hiç mümkün müdür ki bu sergiyi seyircisiz bıraksın? Elbette bırakmaz. Çünkü sergi seyirciler için, orada tenezzüh edecek olanlar için kurulur. Onlar olmadan serginin bir kıymeti yoktur. Ve onlar olmazsa bu sergilerin açılması ve bu çarşıların kurulması, abesle iştigaldir. Elbette o zatın hikmeti, böyle abesle iştigale müsaade etmeyecektir. O halde, bütün bu mütalalardan şu neticeye varabiliriz ki, hikmetli bir zatın yazdığı kitap, mütalaa edicilerin, yaptığı resim, temaşa edicilerin ve açtığı sergi de, seyircilerin varlığını gerektirir ve iktiza eder. Aynen bunun gibi bu dünya ve şu alem dahi hikmetle yazılmış bir kitaptır. Sanatla yapılmış bir resimdir. Misafirlerin yolları üzerinde kurulmuş bir çarşı ve seyirciler için açılmış bir sergidir. Elbette bu alem kitabını okuyacak, mütelaa edecek ve manalarını tefekkür edecek varlıklara ihtiyaç vardır. Mesela şimdi beraber bir çiçek kitabını okuyalım. Bakalım onun katibi onda neler yazmış? Hangi isimlerini tecelli ettirmiş? Bir çiçek topraktan çıkmasıyla Allah'ın ba'is ismine, çekirdeği yarmasıyla Falik ismine, renk boyanmasıyla Mülevin ismine, süslenmesiyle Müzeyin ismine bir derece hayata sahip olmasıyla Muhyi ismine, şekliyle Musavvir ve bari isimlerine, beslenmesiyle Rezzak, Rahman, Kerim, Mün'im, Mukit gibi isimlere, diğer emsali çiçeklere benzemesiyle, Vahid, Ehad, Fert gibi isimlere. Yaratılmasıyla Halik ismine. Ölümüyle Mümit ismine. Birçok menfaatin kendisine takılmasıyla Hakim ismine. Temizliğiyle Kuddüs ismine ve saymakla bitiremeyeceğimiz Onlarca isme masardır. Yani bir çiçek kitabında böyle onlarca isim yazılmıştır. Adeta o kitap Esmaü'l Hüsna'nın bir kasidesi hükmündedir. Hangi satırına, hangi kelimesine baksanız bir ismin yazılı olduğunu görürsünüz. Peki kaidemiz neydi? Kaidemiz şuydu. Bir kitap, okunmak için yazılır. Okuyucusu olmayan bir kitabı yazmak abestir ve hikmetsizliktir. Madem her kitap okunmak, mütalaa edilmek ve tefekkür için yazılır, o halde hikmetle yazılmış bu çiçek kitabını kim okuyacak, kim mütalaa edecek ve onda yazılmış olan ilahi isimleri kim tefekkür edecek? İnsanlar ve cinlerin bu vazifeyi hakkıyla yapamadıkları ve yapamayacakları aşikardır. Bir de denizlerin dibinde, toprağın içinde ve semavatın kandillerinde yazılan kitapları düşünün. İnsan ve cinlerin nazarları bile oralara ulaşamaz. Nerede kaldı? Oralarda yazılmış kitapları okusun mütala ve tefekkür etsin. O halde, meleklerin varlığını inkar edebilmek için, bir, haşa, binler defa haşa, Allah'ın hikmetini inkar etmek ve Allah'ın haşa, abesle iştigal ettiğini kabul etmek gerekir. Bu kabul edildiğinde ise, her biri binlerce hikmetle yaratılmış olan şu mahluklar ve membağı hikmet olan şu kainat parmaklarını bu kişinin gözüne sokar kör olası gözünü çıkarır. 2. Âlemdeki kitapları inkar etmek gerekir. Çünkü kitap olmazsa okumak ve tefekkür vazifesi de olmaz. Yani meleklerin varlığına ihtiyaç kalmaz. Bu ise bu kainatı ve içindeki eşyayı inkar etmek ve kendi varlığıyla beraber her şeyin hayal olduğunu kabul etmekle mümkündür. Akla başında olan bir insanın bunu kabul etmesi ise asla mümkün değildir. O halde geriye tek seçenek kalıyor ki o da yazılan bu kitabı okuyacak mütala edecek ve onlardaki manayı tefekkür edecek meleklerin ve ruhanilerin varlığını kabul etmektir. Bu, kitapların varlığı kadar kat'idir ve kesindir. Alemin kendisi ve içindeki her bir eşya, bir cihette kitap olup, okuyucular ve tefekkür edicileri istediği gibi, diğer bir cihetten de her şey, san'atla yapılmış bir resimdir ve bir tablodur. İşte kuşlara bakın, nasıl farklı farklı renklerde boyanmış. Bazen bir kuşa yedi sekiz farklı renk vurulmuş. İşte kelebeklere bakın, nasıl da ziynetlendirilmiş ve süslendirilmiş. İşte ağaçlar, nasıl da hepsi çiçeklerle, yapraklarla ve meyvelerle güzelleştirilmiş. Bunları gördükten sonra hiç meleklerin varlığında şüphe edilebilir mi? Basit bir resim bile seyir ve temaşa edeceklerin varlığını ispat ederse ve temaşa edenler olmadığında o resmin yapılması abes olursa hiç mümkün müdür ki şu son derece san'atlı resimler hükmünde olan âlem ve içindeki eşya seyircilerin ve temaşa edicilerin vücudunu istemez. Elbette isteyecek. Peki, bu vazifeyi insanların ve cinlerin hakkıyla yaptığını söylemek mümkün müdür? Nerede? Bırakın insanların gözü önündeki resimleri temaşa etmesini, ilk önce insanlar, bu kâinatın kaçta kaçını görebiliyorlar ki, temaşa vazifesini hakkıyla yerine getirebilsinler. Zaten gördüklerini de gaflet sebebiyle seyredemiyorlar. O halde bu müstesna resimleri ve sanat eserlerini daima seyredecek ve temaşa edecek varlıklara ihtiyaç yok mudur? Elbette vardır ki, Bunlar da melekler ve ruhanilerdir. Madem bir resim temaşa edilmesi için çizilir ve temaşa eden olmaksızın bir resmi çizmek hikmete uygun değildir. Herhalde Allah da çizmiş olduğu bunca resmi seyircisiz bırakmayacak ve onları meleklere seyrettirecektir. Bunu inkar edebilmek için 1. Âlemdeki bu resimleri ve sanat eserlerini inkar etmek, 2. ya da bu sanat eserlerinin sahibi olan Allah'ı haşa hikmetsizlikle itham etmek gerekir ki bu iki şık da mümkün değildir. O halde geriye tek bir şık kalıyor ki o da bu alemdeki her bir eşyayı Böyle müstesna bir sanat eseri hükmünde yapan Allahü Teala, elbette bu resimleri temaşa edip maşallah, barekallah, ne güzel yapılmış diyerek kendisini ve sanatını takdir edecek, tahsin edecek varlıkları yaratacaktır. Zira yaratılışın en yüce gayesi budur. Bu vazifeyi yapacak olanlar da meleklerden ve ruhanilerden başkası değildir. Aleme bir kitap nazarıyla baktığımızda, nasıl onu okuyup mütala edecek ve ondaki manaları tefekkür edecek meleklerin varlığı lazımdır ve yine aleme sanatlı bir resim gözüyle baktığımızda, Nasıl o resmi temaşa edip, sanatkarını takdir ve tahsin edecek meleklerin varlığı gerekmektedir? Aynen bunun gibi bu aleme bir çarşı ve sanat eserlerinin bir sergisi gözüyle baktığımızda da bu çarşıyı şenlendirecek ve bu sergide seyir ve gezinti yapacak meleklerin varlığı gerekmektedir. Sözün özü. Allahü Teâ'nın bu kainatı hat ve hesaba gelmeyen ince sanatlarla mükemmel tezyinatla, manidar güzelliklerle ve hikmetli nakışlarla süslendirmesi apaçık bir şekilde tefekkür edicilerin beğenip takdir edicilerin nazarlarını ister varlıklarını talep eder. Evet, Nasıl ki güzellik bir aşık ister, öyle de şu nihayetsiz güzel sanat dahi, aşıkları olan melaike ve ruhanilerin varlığını ister. Madem bu nihayetsiz sanat eserleri, nihayetsiz bir tefekkürü ve ibadeti istiyor, insanlar ve cinler ise şu nihayetsiz vazifeye, sonsuz tefekküre, geniş ibadete ve şu hikmetli nezarete karşı milyondan birisini ancak yapabiliyor, o halde bu nihayetsiz ve çok çeşitli olan vazifelere ve ibadete nihayetsiz meleklerin nev'ileri lazımdır ki, büyük bir mescid hükmünde olan şu kainatın safları onlarla doldurulsun, ve şenlendirirsin. Evet. Şu kainatın her bir yerinde meleklerden ve ruhaniilerden birer taife tefekkür ve diğer ibadetlerle vazifelenmiş olarak bulunurlar. İzni ilahi ile bu alemi seyredip tefekkür ederler. İnsan ve cinlerin yapamadığı birçok vazifeyi yaparlar.